Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ümmelhamdülillah, elhamdülillah. El-lezi hedana lihaza. Ve ma kunna linahtediyel evla en hadanallahu. Ve la tevfeeqi, ve la 'tsamii, ve la tevekkuli illa billah. Eşhedü en la ilahe illallahü ahdahu, la şerikele. La niddelehu, ve la şabih. Ve la kufa, ve la misle, ve la nazir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة لعالمين وحجةً على العباد إجمعين عظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين Aftalü salat teslim. suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Mesud'dan yanlış hatırlamıyorsam gelen bir rivayette uzunca bir çizgi çekiyor. Etrafında da küçük küçük çizgiler çekiyor ve bu ayet okur işte benim dost doğru yolum budur buna uyun. Bunun dışında diğer yollara uymayın. Bunun dışında diğer yollara uymayın. Biz bu ayetten birçok şey anlayabiliriz ama bugün bir hutbe makamında bu ayetten anladığımız bazı hususları özetleyeceğiz. Diyeceğiz ki İslami hareket İslami davet, İslami çalışma, kişilerin keyfe mayeşe diledikleri gibi yapacakları bir çalışma değildir. İslami çalışma hem üslubu açısından, hem hareket tarzı açısından, hem metot ve menhete açısından üç beş kişinin bir araya geldiği, nasıl yapalım diye kendi iştihat ettikleri ve bu iştahatlarına göre hareket ettikleri bir çalışma değildir. Seyyid Kutub'un ifadesiyle İslami hareket Rabbani bir harekettir. İslami çalışma Rabbani bir çalışmadır. Bu Rabbani çalışma bütün esaslarını Kur'an ve sünnete uydurmak zorundadır. İslami çalışma Rabbani bir çalışmadır ve bu çalışma her adımını Kur'an ve sünnet üzerine atmakla mükelleftir. Bundan dolayı İslam'ın Hareket Metodu isimli kitaplar yazılmış. Farklı farklı müellifler, farklı farklı hareket adamları İslam'ın hareket metoduna dair kitaplar yazmış. Ve bu hareketin, bu menhecin olmazsa olmaz koşullarını maddeler halinde kitaplarına zikretmişlerdir. Bunlardan bir tanesi İslami hareket bir tevhid hareketidir. İlk madde budur. İslami çalışma bir tevhidi çalışmadır. İslami çalışma bir tevhid çağrısıdır. Bu maddeden çıkan sonuç şudur. İslami çalışma dışarıdan bakıldığı zaman görülecek ilk husus bu olmalıdır. Ben bir çalışma yapıyorum. para topluyorum, mescidilere yardım ediyorum somut örnekler vereceğim işte infak topluyorum mescit açıyorum, şunu yapıyorum bunu yapıyorum, dışarıdan baktığınız zaman beni tam bir hayır kurumu olarak görüyorsunuz insanlar böyle görüyor bu arada ben tevhidi de anlatıyorum ama bu yaptığım bunların yanında cılız kalıyor bu çalışma İslami çalışma değildir kardeşler İnsanlar dışarıdan baktığı zaman Sizden görecekleri sadece tevhidin tebliğidir. Evet ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek bizim görevimizdir. Evet esir esaret altında Müslümanların esaretinin bedeli olarak onların ihtiyaçlarını gidermek bizim görevimizdir. Evet şehit eşlerinin ihtiyaçlarını gidermek bizim görevimizdir. Ama biz bir hayır kurumu değiliz. Biz bir İslami hareketiz. Bizim en önemli görevimiz, en büyük gasp edilmiş olan Allah'ın hakkını insanlardan alıp Allah'a teslim etmektir. Bizim asli görevimiz, insanlar Allah'a şirk koşarken hakka şahitlik yapmak La İlahe illallah demektir. Bundan dolayı içinde yaşadığımız bir İslami hareket, içinde yaşadığı topluma, şu mesajı çok net duyurabilmelidir. Biz bir tevhid hareketiyiz. Biz bir tevhid davetiyiz. Biz bir tevhid çağrıcısıyız. Diğer yaptığımız işler siz gördüğünüz veya görmediğiniz işler onlar bizim Müslüman olarak kişisel sorumluluklarımız. Onlar benim Müslüman olarak ferdi sorumluluklarım. Ama bir tevhid daveti olarak asıl sorumluluğum benim tevhid davetini ön plana çıkarmamdır. Bakın arkadaşlar Bununla kesinlikle ama kesinlikle şunu kastetmiyorum. Zulme karşı sessiz kalın. Bunu kastetmiyorum. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına karşı gözünüzü kapatın. Bunu kastetmiyorum. Benim bunu kastetmediğim en iyi sizler bilirsiniz. Ama dikkat edin. Allah subhane ve teala Mekke'de tevhidin önüne ikinci bir hareket ve ikinci bir söylem getirmedi. Muhammed Kutup nasıl davet edelim isimli çalışmasında... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı isteseydi, Mekke'de zulme uğramazlardı. Hepsi güçlü. Her kabileden adam var. Karşılarında zulmeden bir veya iki kabile var. O da yani öyle ciddi bir şey değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman karşılık vermedi. Niçin? Çünkü karşılık verseydi dışarıdan baktığınız zaman, o davet, tevhid daveti gölgede kalacaktı. Tevhid davetçileri, tevhid çalışması yapan Müslümanlar, tevhid çalışması yapan cemaatler öncelikle bu noktaya çok hassas davranmak zorundalar. Biz tevhid çağrısında bulunuyoruz, başka hiçbir çağrda bulunmuyoruz. Biz insanları sadece ve sadece tevhide davet ediyoruz demelidirler bu bir. Arkadaşlar tevhid çağrısının ikinci ve en önemli özelliği çağrı tevhidten başlamalıdır. İnsanları çağırdığımız esas mescidimiz olmamalıdır. İnsanları çağırdığımız esas mescidimizde yaptığımız tefsir dersleri olmamalıdır. İnsanları çağırdığımız davet, insanlara sunduğumuz davet, mescitte yaptığımız bazı faaliyetlerimiz olmamalıdır. İnsanları ilk önce Allah'ın varlığına, Allah'ın birliğine, Sadece ama sadece Allah'a itaat edilmesi edilmesi gerekliliğine Allah'tan karşısına hiçbir şekilde itaat edilmemesi gerekliliğini davet etmemiz lazım. Çağrımızın temeli bu olmalıdır. Bu da bütün rasullerin ortak davet olan la ilahe illallah'tır. 3 Tevhid çağrısının özelliklerinden bir tanesi tevhid çağrısı alenidir. Tevhid çağrısı aşikardır. Tevhid çağrısında Hiçbir gizli hiçbir kapalı bir nokta yoktur Hocam şöyle üstü kapalı bir şeyler anlattık Tevhid çağrısının özelliklerinden değildir Hocam ilk hatapta şöyle kısa kısa bazı konulara değindik Tevhid çağrısının özelliklerinden değildir Hocam önce böyle ahlaki ilkelerden Toplumumuzdaki bozukluktan ve kokuşmuşluktan bahsettik hem fikir olduğumuz konulardan konuştuktan sonra yavaş yavaş tevhidi sunacağız şeklindeki bir düşünce tevhid çağrısının özelliği değildir. Tevhid çağrısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi ey Ali diyor seni bir olan Allah'a ibadet etmeye davet ediyorum. Bir olan Allah'a ibadet etmek demek nedir biliyor musun? Ona ibadet edeceksin. Babayın ortak tuttuğu putlardan uzak duracaksın. Babayın ortak tuttuğu. Müşahhas olarak ne olduğunu anlatıyor. Tevhid daveti açık, net ve sarih olarak la ilahe illallah insanlar sunmaktır. Bu da üç. Kur'an-ı Kerim'de tevhid davetinin en önemli özelliklerinden bir tanesi mübin olmasıdır. Biz apaçık bir uyarıcıyız. Biz apaçık bir elçiyiz. Biz Allah'ın gönderdiği apaçık uyarıcılarız şeklinde onlarca ayet vardır. Buradan yola çıkarak diyoruz ki Tevhid daveti, kızım sana söylüyorum, gelirim zil anlat tarzında bir davet değildir. Tevhid daveti, sadece bazı kavramların anlatıldığı bir davet değildir. Ey kavmimiz, tağutları inkar etmeniz gerekir. Tağutları inkar etmediğiniz sürece Müslüman olamazsınız şeklindeki bir davet, tevhid daveti değildir. Ey kavmimiz Sadece Allah'a ibadet etmeniz gerekir Allah'tan gayrısına ibadetten uzak durmanız gerekir Şirki terk etmeniz gerekir Şeklindeki bir davet İslami bir davet Tevhid daveti değildir Peki hocam ne anlatacağız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tağut'u nasıl anlattıysa Şirki nasıl anlattıysa Küfrü nasıl anlattıysa Putları nasıl anlattıysa küfür önderlerini nasıl anlattıysa işte o şekilde davet sunmak tevhid davetidir. Ey kavmimiz, bugün sizin üzerinize hakim olan yöneticiler Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikleri için birer tağuttur. Bu yöneticileri, bunların kuklalarını, bunların koruyucularını, bunların destekçilerini terk etmediğiniz müddetçe, kalple onlara buğz etmediğiniz müddetçe, onlara karşı kalbinizdeki sevgiyi tamamen çıkarmadığınız müddetçe, onlardan desteğinizi çekmediğiniz müddetçe, siz tevhid üzerinde bir Müslüman olamazsınız şeklinde bir davet sunarsanız, tevhid daveti budur. Ey toplumumuz, her üçüye beş yılda bir hakimiyet hakkını insanlara vermek suretiyle Allah'a şirk koşmayın. Çünkü Allah'a şirk koşmak büyük bir zulümdür şeklinde bir davet sunarsanız, işte bu tevhid davetidir. Ey kavmimiz! Gitmiş olduğunuz o tekkeler, türbeler birer putanedir. Orada yapmış olduğunuz fiiller onlara ibadettir. Bunu terk etmediğiniz müddetçe siz hak üzerine değilsiniz, müşriksiniz demediğiniz sürece ne karşıdaki bir şey anlayacak ne de sizin yapmış olduğunuz çağrı bir tevhid çağrısı olmayacaktır arkadaşlar. Dörtü. Beş, tevhid çağrısı bedel ödeyenlerin yüklenebileceği bir çağrıdır arkadaşlar. Bu çağrıyı veya bu çağrıya talip olmak isteyenler her türlü bedeli ödemeye göz önüne almak zorundadırlar. Bu konuda onlarca ayet vardır. Elif l-mîm أَحَسِبَ النَّاسُ ve وَاَيْ amenna billahi بِاللَّهِ أَحَسِبَ النَّاسُ اَيُتْرَكُ وَاَيْ يَقُولُ آمَنَّا وَهُمْ ولا فتنة الذين من قبلهم الله الذين صدقوا الكاذبين ey insanlar siz iman ettik demekle fitne ateşinin içine girmeden o ateşin içerisinde yanmadan cennete gireceğinizi mi zannettiniz Allah'a yemin olsun ki yeminler olsun ki biz muhakkak ki muhakkak tekit üstüne tehkitle geliyor sizden öncekileri de imtihan ettik bunun neticesinde Allah sadık olanları açığa çıkartacak, yalancı olanları da açığa çıkartacaktır. Bu haliyle tevhid daveti bir turnusol kağıdıdır. Tevhid daveti hak ile batın ehlinin, sadıklarla kaziplerin birbirinden ayrıldığı bir davettir. Tevhid davetinin içerisine giren Müslümanlar mallarını her an kaybedebileceklerine hazırlıklı olsunlar. Bakıyoruz bugünlerde Arka arkaya işte Müslümanların Mallarını e, Gasp ediyor Türkiye Cumhuriyeti Müslümanların Mallarına ne koyuyor Tedbir mi koyuyor Haciz mi koyuyor Bir gece karar veriyor bunların bütün mallarını Mal varlıkları donduruluyor Bu tüpetüz bir gasptır Bu benim eleştirdiğim bir hususta değildir Çünkü şirk büyük bir zulümdür bir şirk devletinden her türlü zulüm beklenir. Zalime sen niye zulmediyorsun denir mi? Adamın işi o. Vergiyle seni, sana zulüm ediyor. Zamlarla sana zulmediyor. ediyor. Bir liralık malı bin liraya satmakla sana zulmediyor. ediyor. Hayatını ekonomik olarak yerle bir etmekle sana zulmediyor. Tüm bu sıkıntılar içerisinde 3-5 kuruş biriktirdiysen ona el koymakla da sana zulüm ediyor. Ve bu beni hayrete düşürmüyor. O yapması gerekeni yapıyor. Ben onu tanıdığım için bundan dolayı hayrete düşmüyorum. Zalim zulmetti. zaten zalimin görevi budur. Benim hayrete düştüğüm konu Müslümanların böyle bir telaş bir çaba ne oldu? Ya hiçbir şey olmadı dünya malını kaybettiniz hepsi bu. Kaybettiniz kesin değil de kaybettiyseniz bile dünya malını kaybettiniz. Bu telaş niyedir? Artısıyız. Bu davete girdiğiniz zaman bunu kaybedebileceğinizi anlatmadı mı kimse size? Bu yola girdiğiniz zaman malınızı kaybedebilirsiniz. Süheybi Rumi'nin kıssasını hiç okumadınız mı? Siz Süheybi Rumi'nin kıssasını Mekke'de yaşanmış bir hikayeden ibaret mi zannettiniz? Onun başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi düşündünüz? Arkadaşlar tevhid daveti bir bedel ödeme davetidir. Bunun arkasında esaret vardır. Bunun arkasında malını kaybetme vardır. Bunun arkasında itibarını kaybetme vardır. Bunun arkasında hakkında dü dünya kadar fitne, fesat, dedikodu çıkarak itibarını ve şahsiyetini gerekirse kaybetme imkanı, ihtimali vardır. Biz kime İslam daveti sunarsak Size çiçeklerle dolu bir yol sunmuyoruz. Çiçeklerle dolu bir bahçe davet etmiyoruz. Size yeri geldiği zaman malınızdan mahrum kalma. Yeri geldiğiniz zaman ailenizden mahrum kalma. Yeri geldiğiniz zaman çoğunuzdan, çocuğunuzdan mahrum kalmayı davet ediyoruz. Bunu göz önüne alabilecekseniz bu yola girin diyoruz. Kardeşler her değerin bir bedeli vardır unutmayın. Bizim için en büyük değer tevhiddir. Büyük değerlerin bedeli ise ağırdır. Bir araba almaya kalksanız üçüncü sınıf bir arabanın bedeli düşüktür. En iyi marka arabanın bedeli yüksektir. Ne kadar çok bedel ödersen o kadar çok değerli şeye sahip olursun. Tevhid bizim en değerlimizdir. Tevhid bizim nefes almamızın sebebidir. Tevhid benim en Gözlerimin sebebidir. Yani bu gözlerin görmesinin tek bir gayesi var. tevhiddir. Kulaklarımız sadece tevhid için işitmektedir. Adımlarımız sadece tevhid için atmaktadır. Kalbimiz sadece tevhid için atmaktadır. Tevhid bizim en değerlimizdir. Tevhid çağrısının bedeli de en ağır olacaktır. Bu çağrının içerisinde bulunan insanlar bunu mutlaka ama mutlaka göze alsın. Mekke'de veya Medine'deki münafıklar gibi bu da nereden geldi demesin. Medine'deki münafıklar gibi eğer bizim sözümüzü dinleseydiniz böyle böyle olmazdı demesin. Ben bu sözü hayatım boyunca kendi adıma duydum. Başka Müslümanların adına da duydum. İşte biz ona söyledik. Böyle böyle olmasaydı böyle olmazdı. Diyenler kendi nefislerinden esaretli kurtulamadılar. Bugün oturdular, yerlerine çöktüler, Müslümanlara eleştirdiler. Müslümanlar cezaevine girince biz onlara dedik işte yanlış yaptılar dediler ama kendi nefislerinden bunu uzaklaştıramadılar. Allah Subhanahu ve Teala diyor ya hadi eğer sadıklardansanız kendi nefsinizden ölümü uzaklaştırın mümkün değildir. Arkadaşlar size nasihatim tevhid daveti bir bedel ödeme davetidir. Eğer birisi size böyle böyle yaptığında şöyle şöyle olur derse, evet zaten biz bunu göze alarak yöne çıktık. Bak böyle yaparsan başına şunlar gelir derlerse, deyin ki evet biz onu göze aldık, onun daha arkasında göze aldık. Tevhid daveti tam anlamıyla, tam anlamıyla bir bedel ödeme hareketidir kardeşler. Bu da nereden çıktı diyecek olanlar, en azından evinde otursun namazını kalsın orucunu tutsun bir şekilde Allah Subhanahu taala belki ondan bunu kabul buyuracaktır. Değerli kardeşlerim, tevhid davetinin bir başka özelliği tevhid daveti sadece ama sadece belli bir coğrafyayla belli bir mekanla belli bir mahalleyle belki belli bir semtle sınırlı değildir. Bundan dolayı tevhid davetçileri Sadece kendi bulundukları ilde, sadece kendi bulundukları ilçede, sadece kendi bulundukları mahallede ya da sadece kendi bulundukları ülkede bu davetlerini sunmamak durumundadılar. Bu daveti evrensel bir şekilde sunmak zorundadırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davette bulunurken sadece Mekke ile sınırlı kalmayı hiç düşünmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devletini kurduğu zaman bir taraftan İran'ı, bir taraftan Rumları kafasına en azından hedef olarak koymuştur. Bundan dolayı bizlerin وَجَاءَ emin aksal مَد۪ينَ تِرَجُلُونْ yes'a ayetinde olduğu gibi şehrin en uzak yerlerine bu daveti götürebilme mücadelesi vermemiz lazım. Bundan dolayı da yerimizde oturmakla bu iş olmaz. Günlük telaşelerle zaman öldürmekle bu iş olmaz. Benim ticaretim var sabah gidip akşam eve gelmek zorundayım. Ben bu daveti bir başka yere götüremem demekle olmaz. Tevhid daveti için her Müslüman Yasin suresinde geçen Habibun Neccar gibi bu davayı duyduğu zaman hemen hızlı bir şekilde koşmakla mükelleftir. Bu dava yerinde oturanların davası değildir. Bu dava uyuyanların davası değildir. Bu dava rahat görmek isteyenlerin, rahat yüzü görmek isteyenlerin davası değildir. Demiştir ya, kalk Hatice, haydi kalk, uyuma vakti geçti. Bu dava uykularından feragat edebileceklerin davasıdır. Bu dava maddiyatlarından feragat edebileceklerin davasıdır. Bu dava vakitlerinden feragat edebileceklerin davasıdır bu dava en sevdiklerini terk edebileceklerin davasıdır arkadaşlar tevhid davası üzerine söylenebilecek çok söz vardır ancak bir hutbede nasihat olsun diye özellikle konya dışından gelen kardeşlere nasihat olsun diye bazı önemli hususları zikretmeye çalıştım Allah subhanehu ve teala bizim canımızı tevhid davası üzerine alsın velhamdülillah rabbilalem elhamdülillah ve salatu ve selam aile rasulillah rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler Kıyamet gününde peygamberlerin durumunu görür, anlatırken bazı peygamberlerin tek başına kıyamet gününde haşroluduklarını anlatır. Bazı peygamberlerin yanlarında bir ya da birkaç kişi vardır. Bu bize gösteriyor ki tevhid daveti bir ke kemiyet daveti değildir. Tevhid daveti adam biriktirme daveti değildir. Tevhid daveti bir takım gibi ne kadar çok taraftarımız var daveti değildir. Bundan dolayı tevhid daveti İnsanı hedef almaz, sayıyı hedef almaz. Tevhid daveti sadece Allah'ın hak şahitliğini yerine getirmektir. Bir kimseye tevhidi anlatırsın, onun karşısına geçip Allah'ın uluhiyette ve rububiyette bir olduğuna dair şahitliğini sunmaktır. Tevhid daveti nedir biliyor musunuz? Şurada birisi var, buna zulmediliyor, seninle çıkıp buna zulmetmeyin demendir. İnsanlar isterse zulmetmeye devam etsinler, yapabileceğimiz bir şey yok. İnsanlara iftira atmaya devam etsinler, yapabileceğimiz bir şey yok. Tevhid daveti hakka şahitlik etmektir. Tevhid daveti şehadetini dile getirmektir. Tevhid daveti Allah'ın bir olduğuna, tek olduğuna, onun ortağı olmadığına dair şahitliğini, bilgini dile getirmektir. Dileyen kabul eder, dileyen kabul etmez. Arkadaşlar tevhid daveti Sonuç odaklı bir davet değildir Hocam işte böyle böyle yapıyoruz da 10 yıldır çalışıyoruz hiçbir şey olmadı Cümlesi Dünya perestlerin cümlesidir Tevhid daveti Sonuç odaklı bir davet değildir Eğer sonuç odaklı bir davet olsaydı Bu davetin en büyük kaybedeni İbrahim Aleyhisselam olurdu Çünkü o tek başına bir ümmet olarak Açılılacaktır Eğer başarı veya başarısızlık sayıyla, kalabalıkla veya şunla veya bununla ölçülecek olsaydı, yani dünyevi, zahiri sonuçlarla ölçülecek olsaydı, bazı peygamberler başarısız, bazıları başarılı olarak addedilirdi. Tevhid davetinde asıl olan senin davetini en uygun şekilde Kur'an ve sünete uygun, menhece uygun bir şekilde senin davetini sunabilmendir. Ve son olarak Tevhid daveti beklentisiz bir davettir. Tevhid daveti çıkarsız bir davettir. Tevhid daveti davetin neticesinde hiçbir çıkar düşünmez. Şimdi sosyoloji profesörleri, uzmanlar bir araştırıyorlar. Devamlı bizler röportaj yapmaya geliyorlar, telefon açıyorlar. Türkiye'de selefi hareket niçin böyle güçleniyor çünkü ben geçenlerde benimle ilgili telefonda bu konuda üç soru soran bir yazara Selefi hareketin güçlenmesinin üç sebebi var dedim. Birincisi olarak şunu sundum. Diğerlerini başka bizden anlatırız. Çıkar beklemeyen tek hareket Selefi harekettir. Katılımlar neticesinde menfaat, etme, menfaat elde etmeyen tek hareket aslında tevhid hareketidir ama karşımdaki bana Selefi hareket diye sorduğu için ben önce orayı düzelttim. Selefi hareket bir tevhid çağrısıdır. Selefi hareket diye isimlendiren hareket bir tevhid hareketidir. Bunu böyle bilelim. Bundan sonra konuşmaya başlayalım. Yükselmesinin üç sebebi vardır. Birincisi dedim ben. Bu konuyu ders olarak da işleyeyim inşallah. Çağrısının karşılığında menfaat ummayan tek çağrı bu çağrıdır. Bugün partilerin çağrısına bakın. Sonucunda menfaatleri vardır. Tasavvufların ve tarikatların çağrısına bakın. Sonucu menfaat üzerine dayalıdır. Derneklerin, vakıfların veya diğer kurum ve kuruluşların çağrısına bakın. Sonucunda mutlaka ama mutlaka ne vardır? Menfaat vardır. Tevhid çağrısının sonucunda menfaati boşverin. Bir sürü sıkıntı, bir sürü dert vardır. Arkadaşlar unutmayın. Resullerin hemen hemen tamamında şu ifade geçer. Biz sizden bir ücret istemiyoruz. Çok önemli bir husus arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bu husus niye defalarca geçmiş hiç düşündünüz mü? Kur'an-ı Kerim'de bu husus niçin defalarca zikredilmiş hiç düşündünüz mü? Bir kere demekle bir Müslüman bunu anlayabilecek iken... ...onlarca kere bu ifade niye geçti hiç düşündünüz mü? Ben anlatayım size. Dışarıdan bakıldığı zaman insanlar tevhid çağrısında şunu görebilmeliler... Bunlar sadece Allah'ın rızasını gözetlemiş başka hiçbir menfaatleri yok diyebilmeliler. Bu da bizim dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan bir tanesidir. Velhamdülillah Rabbil Alemin.